Döviz cinsinden 165 milyar e, dolar borcu var. Net borcu yani. Varlıkları da var ama borçlarını varlıklarını borçlarından çıkarttığın zaman 165 milyar dolar. Şimdi bu tabii muazzam bir kere bir şeyde zeminde öyle diyelim muazzam bir bir kere döviz talebi var. Şimdi bunun karşılığında tabii bir arz olması lazım.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 Ee, bir de zaman zaman işte içeride şey var, muazzam 100 milyar doların üstünde aslında bizim e, vatandaşın e, şeyi var dövizi var. E, işte buradan da hani çok böyle yükseldiği zaman kur falan e, bunlar bozduruyorlardı. E, şimdi e, ne oluyor? Bir türlü şu arz tutturulamıyor, döviz arzı. Yani çok temelde bir döviz talebi var. Bir de bunun üstüne...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 Hadi Hatta 7 değil O oranlardan Tahvil almış gelmiş Döviz bozdurmuş Bir 80'lerden döviz bozdurmuş Şeyler Bir yabancı yatırımcının yerine koy kendini 1 milyon dolarım var Getirdin yüzde altıdan Devlet tahvili aldın 2013'ün başında Kur Bir 90 bile değil Ondan sonra şimdi bugün bir yıl sonra Sana ne veriyor devlet %6'dan aa, 1 milyon işte kaç 600 bin yok 1 milyon 6 bin dolar değil mi aa, veriyor uh -huh. Ondan sonra e 1 milyon 6 bin dolar diyorum özür dilerim Türk lirasına çevirdin Hadi 2 lirada yuvarlak gidelim hesabı aa, 2 milyon TL 2 milyon TL 6dan ne faiz getirir aa, 2 milyon 120 bin lira eder bir kadar etmez. Yok evet aşağı şey, öyle galiba. Ee, hmm. Sonuçta şunu söylemeye çe çalışıyorum. Çevir şimdi ki sen o, o parayı şeyden e, dolara bugünkü kurdan 2.28 gene bu sabah baktım. Kaç kaç yüz bin dolar zararım var hesabı yapacağım. Evet, evet. Vakit kaybetmeyelim. Yani para kaybetti. Türk Türk, Türk da para kaybetti. Yüzde altıdan sen yatırmışsın satın almışsın şeyi Tahvili enflasyon olmuş %7.4. Eee real faiz negatif. Ne kazandın hiç aksine zarar ettin. Şimdi yani ortada bir şey de var ciddi bir genel güvensizlik de ortaya çıktı e, ekonomi ile ilgili. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğin zaman bir de bunun üstüne işte 17 Aralık'ı izleyen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 2 ayda 65 bin lira düştü Bu genelde herkese etkiliyor yani Dün mesela ben baktım Brezilya'nın, işte Meksika'nın Unuttum Macaristan'ın falan Bütün bu, bu ülkelerin paralarında da %1 civarında hatta birin üstünde bu bir, bir gün için söylüyorum O şeyler vardı Değer kayıpları vardı onlarda da kur yükseliyor Dolayısıyla Türkiye zaten etkilenecekti Ama katmerli etkilendi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 Puan bas puan birden yani 5.5 puan birden tam öyle değil çünkü fiilen %7.75'ten zaten parayı veriyordu bankalara. Şimdi diyor ki ben bu, bu %10 faizini kullanacağım para verirken yani sonuçta 2.25 puan faizi arttırmış oldu. Şimdi büyük soru işareti şu bu sabah tekrar bakıyoruz tamam Fed'in de belki etkisi var ama Ve bizim ateşi düşmüyor. Yani salı gecesi gece yarısından sonra bunlar ilan edildiği zaman 2.17'ye kadar düşmüştü dolar o gece. Sonra e, ertesi gün tekrar yükselmeye başladı. E, bugün biraz daha yüksek. Şimdi tabii büyük soru da şu acaba e, bu e, faiz e, arttırımı da etkisiz mi kalacak sorusu büyük bir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 Önemlidir, e şey %11'e çıkmış, Bu Merkez Bankası %7'ye 75'ten bankalara para veriyor, devlet tahvili fiyasadaki faizi çıkmış %11'e. Bu zaten para politikasının etkisini kaybettiği anlamına gelir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, zaten elinde Aralık sonu itibariyle, Ocak başı itibariyle Merkez Bankası'nın yeterince veri vardı ee, bir tepki göstermek için.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 Tek seferde yüzde dört buçuktan yüzde ona çıkarması ekonomi hedeflerine darbe indirdi. Yükselen kurdan sonra bir de faiz maliyeti üreten kesimin sırtına bindi. Yüzde dörtlük büyüme hayal oldu diye çok Şimdi sert. Yüzde dörtlük bir... büyüme ben paradoksal gibi geliyor insanlara ama bunu tekrarlayıp duruyorum. Dün de söyledim ama daha önce salı gecesi bir televizyon kanalına söylemiştim. da Merkez Bankası Adalet Kalkınma Partisi'ni iptal aldı.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 kaçınılmaz olduğunu düşünmeye başladım. Abi 230'larda bu bıraksan Merkez Bankası müdahale etmese Allah bilir nereye çıkacak bilmiyoruz ki beklentiler tamamen bozulmuştu. Yani bir anlamda yalama olmuştu döviz eee piyasası. E şimdi bu durumda şey kaçınılmazdı küçülme. Çünkü bu biraz önce söyledim Türk firmalarının bu aşırı döviz borcu yüzünden çok ciddi zararlar etmeye başladılar zaten.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 Ama başbakan işte diyor bu şimdilik dediği gibi döviz geri gitmezse efendime söyleyeyim işte ekonomide de büyüme olmazsa bu, bunun belli ki Merkez Bankası'na fatura edilecek bu. Bu sadece başkanına fatura edilmez bu bizzat Merkez Bankası yasasında da değiştirir. Yani bu anayasa değişikliği falan da gerektirmiyor ki bu en önemli 2001'in yani Kemal Derviş reformları dediğimiz o banka sistemini oturtan, sağlamlaştıran, sağlam temellere oturtan ondan sonra Merkez Bankası'nın işte bağımsızlığını sağlayan o devrim niteliğindeki reformların en önemli şeyini, parçasını tartışmaya başlayacağız. Oradan bir geri gidiş olursa o zaman yeni Türkiye, eski Türkiye karşılaştırması yapıyorlar. Ekonomik olarak en azından eski Türkiye'ye doğru ...hızla yol alacağımız kesin yani. Evet, Sediklere bence de... ...yeni Türkiye lafları edilsin. Yani bu noktada şunu da ilave etmeye çalışayım... ...ben de müsaade edersen... ...yani evet. bugün çok... ...tayin edici aslında... ...iki olay birden. Bir tanesi işte bu senin de dediğim gibi...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 ...iyi niyetimizi koruyamayız dediğim bir tehdit var ve B planı C planı diye. İşte o B planı C planı içinde herhalde yönetimi, e, o da tabii yasalarla oluyor ama 5 yılda bir değiştiği ...şimdi ne zaman unuttum Erdem Bahçı, galiba üç dört yıl oluyor, <gülüyor> onu değiştirebilir tabii...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 ...faiz silahını çektiğinden bahsediyor ve en büyük sebep olarak da ekonomide ciddi risk yok... ...ama beddua edenler paralel yapanın bu tablo karşısına günahı çok büyük şeklinde de açıklamalar yapılıyor. <gülüyor> evet yani gülelim mi yoksa ağlayalım mı ee, bilemiyorum yani. Evet yani olacak iş değil. Peki bu kadar sağlam da ekonomi de bu paralel çete e, dövize şey diyor bir skandal ortaya attı diye...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 yozsuzluk siyaset ilişkisi açısından düşünsen bile kimi kandıracaksın yani Türkiye'nin yapısal sorunları bu, bunu zaten ne, ne zamandır söylüyoruz bu kurgam bir ekonomi bu de, denince mesela şeyler bir takım rating ajansları Oo, onlar da uluslararası komplonun bir parçası oluyor e kusura bakma yani bu para gelirken ekonomi büyürken <gülüyor> iyiydi de şimdi bu para neden gelmiyor diye millete neden şey diyorsun sen vatan haini ilan ediyorsun bu para gelmiyor çünkü ekonomik parametreler değişti evet. evet yani bu kadar basit sen bunun kökenindeki iktisadi nedenlere bak çeteyi metreyi bırak yani paralel devleti ayrıca diyelim ki <gülüyor> benim işte beklediğim gibi hakikaten küçülme oldu bunun tabi şiddetini de tam Bilemiyoruz burada döviz kuru çok hayati kritik bir role sahip. Yani düşmezse hakikaten yandı gülüm keten elva. Çifte çünkü şey olacak. Ne derler çifte kavrulmuş olacak. Ama şeyin bu ne oldu ne ölçüde küçülürse küçülsün. Ekonomi bunun sorumluluğu. Merkez Bankası dedi, çete dedi, uluslararası komplo dedi, faiz, obis dedi. Ne, ne dersen de. Ee, sonuçta eee şeyi can alacak mı vatanı? Şun alacak. Ev ne yapacak bu durumda? Ne tepki gösterir? Aa, vay bizim e, şey gül gibi hükümetimize kıydılar. Başbakanımıza kıydılar bunlar. Bu namusuzlar. bir şimdilik <gülüyor> daha çok mu destekleyelim diyecekler. Ne diyecekler? Yoksa akıllarına şunu gelecek ya. Uludu bir yanlış bir şeyler var. Yanlış giden bir şeyler var diye bir, bir soru işareti çıkıp uyanacak mı? Valla ben daha da Kalkınma Partisi seçmenin bir kısmında bu soru işaretinin şey uyanacağını düşünüyorum. Evet, yani ekonomist olarak <gülüyor> sana sürekli danışıyoruz ama maalesef yeterli kalmadığın durumları da itiraf etmeliyim. Bundan sonra da o kendine konuşmaya karar verdik. O da yeni bir açıklama yapmış kara delik yoktur gridelik vardır diye benim ben bu paralel kainat meselesini <gülüyor> onunla konuşmaya karar verdim. <gülüyor> yani çok endişe verici aslında bütün genel değişme. Evet yani bir akıl, akıl tutulması var gibi duruyor. Yani bence vahim olan o her planda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 Türkiye gibi bir ülke açık piyasa ekonomisi ciddi temel yapısal sorunları var. Her şeye rağmen bir demokrasi. Böyle bir ülkeyi böyle irrasyonel şeylerle, mülahazalarla yönetemezsiniz yani. Evet sabrımız tükendi gibi tehditlerle tükenebilir diye evet, zor yani. E, göreceğiz. Evet. Maalesef hep beraber. Evet göreceğiz. İki hafta sonra bakalım ne konuşacağız.